İran'da bir zamanlar halkına eziyet eden ve malını elinden alan zalim bir şah yaşardı. İnsanlar ülkesini terk etmeye başladı sultanın yüzünden. Halkın sayısı ve desteği azaldıkça güçsüzleşti ve yoksullaştı. Hazine azaldı. Zor zamanda dostluk ve yardım eli isteyen, güvenli ve huzurlu anlarda cömert davranmalı. Kulağı halkalı, köleyi sevmez. Ona kötü davranırsan durmaz seni bırakır gider. Düşmanlarının sana köleleşmelerini istiyorsan bağış ve iyilikte bulun. Bir gün Şehname okunuyordu İran Şahı'nın huzurunda. Dahağın egemenliğini yitirmesi ve Feridun'un tahta çıkışından söz ediliyordu. Vezir Sultanım dedi. Malı mülkü, parası ve askeri olmadığı halde Feridun nasıl oldu da tahtı ele geçirebildi? Halkın gönlünü kazanmıştı diye cevapladı şah. Vezir taşı gediğine koydu. Halkın desteğiyle iktidar olunduğunu bilmenize rağmen neden böyle davranıyorsunuz? Nasıl yani? diye çıkıştı şah. Halka iyi davrandığını söylenemez. İnsanlar idareniz altındaki ülkede huzurlu ve mutlu değil. Gurbet yollarına düşüyor herkes dedi vezir. Akıllı sultan askerini canla besler. Çünkü onun sayesinde sağlanır egemenlik. Şah kara kara düşündü. Vezirin iyi niyetinden kuşku duymamakla birlikte ne yapmalı o halde diye sordu. Lütfu bol ve esirgeyici olmalı dedi vezir. Halk güven, adalet, ve sevgi ister. Zulümle iş gören idareci olamaz. Kurdun çoban olduğu görülmemiştir. İnsanlara haksızlık eden zalim padişah, hükümranlık temelinin duvarını yıkar. Vezir bununla yetinmedi, aklına geleni söyledi. Şahı kıyasıya eleştirdi. Hoşuna gitmedi bu şahın. Zincire vurun diye emir verdi. Veziri zindana attılar. Zulmünü arttırdı Şah. Ülke karıştı. insanlar karamsar ve mutsuzdu. Çok geçmedi. Taht kavgasıyla başladı. Şah'ın amca çocukları hükümranlık iddiasıyla isyan ettiler. Ezilen ve horlanan halkı isyana çağırdılar. Bir cephe oluştu Şah'ın saltanatına karşı. Kavga büyüdü. Muhalif güçler Şah'ı devirip tahtı ele geçirdiler. Halkına zulmeden sultanın zor anında dostu bile düşman olur. İnsanlarla hoş geçinen ve iyilikte bulunan cenkten korkmaz, adil idareciye herkes yardımcı olur. Salimlere uymalısın kin olur, nefis kibir mantık yutan dev olur, mağrur olmak insanları sev ol. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olun, çakal gezen şuralarda gez olun. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olun, ayın gezen şuralarda gez olun.